Sakalı sünnete uygun bir amcamız günün birinde gitmiş bir bankaya. Nedendir bilinmez ama bankadan kredi çekecek. Krediyi verecek olan banka memuru bayan amcayı oturtmuş karşısına. Bir de çay söylemiş sakalı uzun amcamıza. Diğer taraftansa kredi işlemlerini yapmaya başlamış o memur bayan. Amca bir taraftan bekliyor, diğer taraftan Çayını bir güzel yudumluyor Tam bu esnada Amcamızın gözüne Memur hanımın çayını attığı şekeri Sol eliyle karıştırdığı Ve sol eliyle çayı içtiği takılı veriyor. Amcamız bilmiş bir şekilde Memura Kızım demiş Sen çayı sol elinle içiyorsun ama Bu çok büyük bir günah Sağ elinle içsene kızım diye çıkışınca memur bayanda yapıştırıyor cevabı. Haklısın amca. Lakin bak sağ elimle senin faizini yazıyorum buraya. Böyle arkadaşlar. Güler misiniz? Ağlar mısınız? Ama halimiz böyle. Faiz o kadar işledi ki. Hikmetinden sual olunmaz diye bir söz var. Çokça Kullanılır Gerçekten Öyledir Allahu Teala Bir Şey Yasaklamışsa Yapmayın Buyurmuşsa Bu Bize Yeter Bir Şeyi De Yapacaksınız Emrediyorum Dediyse Bu Bize Yeter Hikmetinden Ne Olmaz Sual Olunmaz Bugün Konuşmaya Çalıştığımız Faiz De Böyledir Faiz Eğer Yasaklanmışsa bu bize yetmeli. Hikmetini, nedenini, niçinini aramaya lüzum yok. Keyfiyetini ve hikmetini bilmemek de olur. Benim Rabbim Celle Celaluhu yasaklamışsa elimden geldiği kadar ben buna düşmeyeceğim deyip itaat etmemiz gerekir. Faiz Arapça'da riba kelimesiyle ifade ediliyor. Bugün sözlüğe baktığımızda artmak, çoğalmak veya fazlalık gibi anlamları var. Dinimizde riba şöyle açıklanmış, borç verilen bir parayı veya bir malı belli bir süre sonunda, belli bir fazlalıkla yahut borç ilişkisinden doğan, ve süresinde ödenemeyen bir alacağı ek vade tanınması ve bu süreye karşılık onu fazla miktarda geri almanın adı faiz. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun yasak kıldığı neler var ve emrettiği neler var hepsinde bir hikmet var demiştik. Şimdi haram saydığı Rabbimizin yapmayın buyurduğu her şey mutlaka bizim için zararlıdır. Bunun bazılarını bugün öğrendik, bazılarını belki yarın öğreneceğiz. Tam tersine, emrettiği, yapın buyurduğu şeylerde de, muhakkak ya benim için, ya senin için, insanlık için, hayvanlar için neyse bir fayda vardır. Örneğin, zekat bir ibadettir. Ama kim için? Zenginler için. Zengin olan Müslümanlara farz kılınmış. Zekat, toplumsal bir yarayı tedavi etmek için de kullanılıyor, ona da yarıyor. İnsanların arasındaki gelir eşitsizliğini dengelemeye başlıyor. İnsanlar arasındaki muhabbetin, hasbiliğin yaygın olmasına vesile oluyor. Namaz da öyle. Namaz da yine farzın dışında bize hem bir temizlik oluyor hem cemaat oluyoruz namazlarımızda duaya vesile oluyor vesaire. E oruç tutuyoruz. Orucu da farz olduğu için tutuyoruz ama bedenimize pek çok faydasının olduğunu yine bilim insanları açıklıyor. Yani demem o ki Allahu Teala bize neyi emrettiyse farzlardaki faydaları gibi yasaklanan şeylerde de bizler için zararlı unsurlar olduğu artık bilimsel olarak da kabul edilmiş içki yasaklanmış kim diyebilir alkolün yararlı olduğunu bunca boşanmaların bunca cinayetlerin bunca trafik kazalarının ve bunca iflasın en önemli sebepler arasında bir başka haram var evet merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz Celle Celaluhu Dine zarar veren, insanın malına zarar veren, canına zarar veren her şeyi haram kılmıştır. İşte bugün konuşmaya çalıştığımız faiz ve diğer adıyla riba da aynı. Çağımızın belası faiz. Ekonomiyi kasıp kavuran, ticareti, üretimi yerle bir eden bir salgın gibi. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında buyurmuştu ya, faiz yemiyorum, faize bulaşmadım diyen insanların bile faizin tozunun yağdığı bir dönem diyordu bu döneme, ahir zamana. Ne kadar doğru ve ne kadar garip değil mi? Rabbimizin haram kıldığı faiz neredeyse hepimizi esir almış durumda. Zina dendiği zaman estağfurullah diyen, efendim şu harama bakma dendiği zaman neuzubillah diyen insan, hırsızlık dendiği zaman hayatta yapmam diyen insan dahi bunu sanki bugün çok hafif görüyor. Faizin pençesinde inleyen ve iki yakasını bir araya getiremeyen Milyonlarca insanız. Elindeki 3-5 kuruşu başka bir Müslüman kardeşini ezdiğinin farkına bile varmadan gelir getirmesi için gidip bir bankaya yatıran, faiz alan insanlar. Diğer tarafta da, ''Efendim bu devirde faiz haram olur muymuş? Ne yapacağız? Paramız değer kaybediyor.'' diye akıllı olduğunu iddia eden ama bilmediğini de bilmeyen insanlar. Sanki yaşadığımız bu toplumda faiz bizi bu hale getiren en önemli sebeplerden biri değilmiş gibi hala insanların gözünün içine baka baka şu kadar faizli tüketici kredisi tatileme gitmek istiyorsunuz. 3 lira harcamayın. 10 lira harcayın. Araba mı alacaksınız? Size yeten bir araba almayın. Daha lüksünü alın. Evet, ev alacaksınız demek. Öyle bir artı bir, iki artı bir uğraşmayın. Alın krediyi, çekin daha büyüğünü alın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 14 asır evvel bugünleri anlattı. Şöyle buyurdu. Benim ve sizin durumunuz ateş yakıp da ateşine pervaneler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum, sizse benim elimden kurtulmaya, ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Aynen öyle değil mi? Bir kılıf mutlaka buluyoruz yanlışlarımıza. Şundan sebep, bundan dolayı diyoruz. Faiz konusunda İslam'ın emir ve yasakları ortadayken, bu hadisi şerifler konuyu özetler mahiyetteyken, insan biraz daha düşünmeli değil midir? Aynı zamanda bunun dünyada da sonuçları görünüyor. Bugün faiz düzeni, ekonomi açısından da bozuk bir düzen, iflas etmiş. Bugün nefes aldığımız şu dünyada aklı başında olan insanlar, uzmanlar ve araştırmacılarında itiraf ettiği bir şey var. Batı dediğimiz Avrupa'da gelişmiş ekonomi merkezi olan bölgeleri dolaşan seyyahlar, gözlemciler, Neyi görmüşler? Evet maddi bir uygarlık var. Binaların yüksekliği, katları, ne kadar şaşalı olduğu, evet görkemli bir şehir kültürü. Sanayi ürünleri çok gelişmiş, arabalar son model, gözleri kamaştıran bir rahatlık var, refah seviyesi var ama her yönüyle sıkıntıda, ızdırap içinde, Nerede patlama olacak? Nasıl geçineceğim? Sinirsel ve ruhsal hastalıkların yaygın olduğu ülkeler olduğunu görüyoruz. Yani bir tarafta faiz düzeni. Bazı ülkeleri zengin etse de bazı insanları evet gerçekten dünyada gözle görülür bir şekilde rahat ettiriyor gibi görünse de bir yere kadar gidiyor. Kur'an-ı Kerim'de bize öyle uyarılar var ki örneğin faiz yiyenlerin şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi ahirette çarpılmış bir şekilde kalkabilecekleri aktarılıyor. Yine Allahu Teala faiz yiyen insanın malını mahveder. Lakin sadaka verenlerin malını arttırır tefsirlerde geçiyor ve Allahu Teala bir hayli ayette bir hayli fazla ayette örnekler bakımından söylüyorum hem Allah'a karşı gelmekten sakının hem de lütfen şuraya dikkat edin cümle olarak okuyacağım eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz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 Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa erisiniz. Bugün bir insanın altın alması, gümüş alması, elindeki miktarı ona yatırması, buna yatırmasında herhangi bir sorun yok. Lakin bir takım oyunlarla ve faiz lobileriyle bu yola girmek, insanın sonunu maalesef belli ediyor. Yüce Allah Celle Celaluhu, kesin bir dille, yani acaba tevhile muhtaç mı değil, herkesin anlayacağı kesin bir dille, faizi, haram, ticareti, helal saymış. Yani el emeğin olacak, alın terin olacak, Göz nurun olacak. Büyüklerimizin söylediği gibi. Terlemeden ele geçenin bereketi olmaz evladım. Eğer paranın değer kaybetmesinden dolayı moralin bozuluyorsa, bunu faize yatırmadan da aynı şekilde tutabilir ve zarardan korunabilirsin. Bunun helal olan yolları da var. Zekatını verdikten sonra bir insanın elinde parasının olması kötü mü? Hayır. Belki de daha iyi de olabilir. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok tavsiyeleri olduğu, örneğin veda hutbesinde de duymuşuz değil mi? İşçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz. Önceki hadislerinde ve yine vefat etmeden önce de günümüz ifadesiyle çalıştırdığınız kimselere, elinizin altında çalışan yardımcılara önem gösterin. Bunlar aktarıldı. Şimdi bunu unutmamak lazım. Emek o kadar değerli ki teri kurumadan vereceksin diyor. Yani çalıştır çalıştır tamam sonra görüşürüz değil. Bu emeğe ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Can gibi mal da Rabbimizin teminatı altındadır. Rızık kendisinden gelir. Allah'ın bu kadar önem verdiği mal ancak emekle elde edilmeli, ter dökülmeli. Bu amaçla dinimiz ticareti helal ama emeksiz bir şekilde elde edilen parayı, faizi haram kılmış. Ticarette, sanayide, sanatta emek vardır Alın teri vardır. Ama faizde sadece sömürü vardır. Birilerinin daha fazla zengin olması vardır. Kul hakkı vardır ve fırsatçılık vardır. Peki sadece bu zamanlarda mı, 2020'de mi bu var? Değil. İslamiyet'ten önce de faiz vardı. Veda hutbesinde dile getirildi. Mesela Mekke'deki faiz sistemi, 500 değil 450'li yıllarda mesela çok daha aktifmiş. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce de varmış. Kusay bin Kilab tarafından kurulmuş. Bu Kilab denilen e, şahsın kurmuş olduğu bugün konuşulan o faiz lobisi temeline baktığımızda bugünle neredeyse aynı. Yani birinin ihtiyacı var bir şey talep ediyor. Bu adamlar ne yapıyor? Faiz de altın veriyor. Mesela sana 150 altın verecek. Bu 150 altını 200 altın olarak alacak bir sene sonra. E peki ödeyemedin ne olacak? Bu 200 altın 250 altın olacak. Vade uzatılacak. E ne oldu? Bugün olduğu gibi çalışıp faiz ödemekten ana paraya ödeyemeyen insanların... Birkaç yıl içinde ocağına incir ağacı dikildi. 14-15 asır önceki bugün sistem işte. Mekke'de kurulan o faiz lobisi tarafından ilk önce borç alan insanın teminatlarına daha sonra o zaman ne varsa elinde hatta çocuklarına el konuldu. Borcunu ödeyemeyen insanların çocukları esir pazarlarında satıldı ve adam hiçbir şey yapamadı çünkü borçluydu. Mekke etrafında çok affedersiniz bazı yerlerde de fuhuş yaptırılırdı çocuklara. Zaten kız çocuklarının biliyorsunuz 5-6 yaşına geldiğinde diri bir şekilde toprağa gömüldüğü bir yerden bahsediyoruz. İşte sonra gerçekler görüldü İslam'la beraber Mekke halkının en ileri gelenlerinin efendim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı çıktıklarını görüyoruz. Bizim burada putlarımız var. İnsanlar her sene geliyor. Biz onlardan para alıyoruz, konaklıyorlar vesaire. İşte faiz veriyoruz, faiz alıyoruz daha doğrusu onlardan gibi. Ve karşı çıktılar İslam dinine ve dediler ki Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bak biz seni seviyoruz ne kadar altın istiyorsun onu söyle istediğin kadar altın verelim eğer kadın diyorsan en güzel kadını bulalım eğer başkanlık istiyorsan gel bizim önderimiz ol peki bunun karşılığında ne istediler bizim faizimize tefeciliğimize, halkı sömürmemize karışma. İşte Mekke dönemi böyle bir dönemdi. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan etmediği dönem. Demek ki dünyada da bu işler böyleydi. Sadece bugün değil. Sonra bu konuyu bize anlatan Rum suresi nazil oldu. Yani indirildi. İşte 39. ayet mealen İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz. Fakat Allah rızasını dileyerek verebildiğiniz herhangi bir sadaka böyle değildir. İşte onlar sevaplarını kat kat arttıranlardır. faizin karşısında sevap. Nasıl olacak bu sevap, nasıl kazanılacak? Sadakayla. Bırakın faizden daha fazla para kazanmayı, karşılıksız yani sadaka olarak o parayı değerlendirdiğinde bunlar, bunlar senin olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesajlarının doğru olduğunu aslında hepsi biliyordu. O faizi yiyenler, Faiz yoluyla halkı sömürenler hepsi biliyordu. Lakin Mekke'de az önce okuduğum Rum suresinin bu ayeti, hükümleri Mekke'deki faiz lobisinin işine gelmedi ve hep yalanlamaya devam ettiler. İşte bugün gelelim 14 asırdan bu zamana. Bugün de bir kapitalist sistem var. İnsanları sömürmek üzere kurulmuş bir sistem Bugün köylüsünden kentlisine, emeklisinden çiftçisine, memurundan işçisine kadar faizli sistemin etkilemediği, kötü etkilemediği bir insan yok gibi. Burada faizin olmadığı, emeğin karşılığının verildiği, insanların belki de ekonomik yönden rahata kavuştuğu bir ekonomik sistemin hayata geçirilmesi gerekmekte. İnsanoğlunun bir vadi kadar, altını olsa bir vadi ne demek? Gözünün alabildiği yer ikincisini ister buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bizim psikolojimizi çok iyi anlatıyor. Aynen öyle değil mi? Şimdi bir öz eleştiri yapalım. Bugün bisikleti olmayan bir insan, maddi imkanı yok bisikletim olsa diye düşünürken, her gün işe bisikletle giden gelen insan yav çamurda, yağmurda hiç iyi gitmiyor. En azından daha hızlı gidebilsem bir motosikletim olsa, motosikleti olan araba mı olsa, arabası olan bir jipi olsa, jipi olan uçağı olsa. Böyle devam ediyor. Doymuyoruz. Ve doymayacağız. Yine büyüklerimizin çok güzel bir sözü var ya. Evladım, İnsanoğlunun gözünü sadece toprak doyurur diye. Zaten önemli olan ölmeden önce ölmek. Önemli olan gözümüz zaten toprakla buluşacak. Burun deliklerimiz toprakla buluşacak. O karanlık yere gireceğiz. Oraya girmeden önce gözümüzü doyurmaya çalışmak. Anlatmaya çalışmak. Bugün faiz adı altında ekonomiden bahsediliyor. Haber kanalları açılıyor, internetten o şu yükseldi, bu düştü, buna bilmem kaç faiz geldi, para para para para. Arkadaşlar, insanların ihtiyaçları ne dedik? sınırsız değil. Her bir şeye ihtiyacımız var. Bugün bir koltuk takımı aldık. 2 sene sonra bir daha isteyebiliriz. İnsanız. Halı aldık, halı cep telefonu ya bir dakikada kullanalı 3 ay olmuş, yok yenisi çıkmış. İnsanların ihtiyaçları sınırsız değildir. Ama istekleri sınırsız ihtiyaçları değil istekleri. Neden? Benim ihtiyacım var mı? E benim işimi görüyor, bak. Ama isteğim sınırsız bir şekilde. Bugün askeri ücrette çalışan kardeşlerim, tabi hepsinden bahsetmiyorum neden ben 10 bin lira kazanmıyorum diye düşünüyor haklı olarak düşünüyor ama 10 bin lira kazanan da ekonomik sıkıntıdan bahsediyor ne olacak şimdi 2500-3000 lira ile geçinmeye çalışan bunun neredeyse yarısını bir eve veren insan kıt kanaat geçinip peyniri şu marka onu bu marka deterjene bu marka alıyor ötekisi de nasıl olsa ben 5 bin lira alıyorum 10 bin lira alıyorum diye ona göre belki oturduğu ev 2500 liraya çalışan kardeşimizin 3 katı fazla kira veriyor ve böyle devam ediyor ve kimse mutlu değil dikkatle bakarsanız ve bazen görüyoruz ki 10 bin liralık bir cep telefonunu 2500 lira maaşla çalışan bir kardeşim taksitle almaya çalışıyor İşte bugün konuşmak İstediğim mevzulardan bir tanesi. Bir tanesi bu sadece. Ayağını, yorganını göre uzatamıyor olmamız. Benim para verdiğim şeylerin hangisi acaba ihtiyacım? Hangisi nefsimin hoşuna geldiği için fütursuzca, düşünmeden harcadıklarımdan oluşuyor? Bir ay içinde... Evime, ocağıma, gereksiz, şöyle düşündüğüm zaman öz eleştiri yapabildiğim neler var? Buna bakmak lazım. Ekonomi dendiği zaman birçoğumuzun şöyle dikkati toplanıyor. Ama bu dikkat yoğunluğu kısa zaman içinde kayboluyor. Neden biliyor musunuz? Bugün sömürü düzeninde yaşıyoruz. Hemen bir örnek vereyim size. Modayı birileri çıkartıyor. Bu modayı çıkaran birileri milyar insanı etkiliyor. Bu sene neyin moda olacağını, hangi rengin kıyafetlerde kullanılacağını kim belirliyor? Bunu bir Allah'ın kulu çıkıp da bir sene konuşmuyor. Haberlere bakıyorum ya bu moda denilen şeyi ortaya çıkartan kim veya kimler? Mesela mavinin bir tonu meşhur olmuş. Bunu ilk çıkaran birisi var değil mi? Bu konuda herhangi bir vahiy olmadığına göre, gökten zembille bir emir de gelmiyor. Bunu demek ki bir insan çıkartıyor. Biraz düşünsek. Bir sene sonra hangi rengin kullanacak ipliklerde mesela konfeksiyonda, hangi renkler moda olacak? Bunu üç ay, beş ay öncesinden bilen bir insan parasını pembe renk diyelim modaysa, ona yatırsa, karına kar katacak, demek ki bu işte başka işler var diye düşünmüyoruz. Bizden ne isteniyorsa, bizi sömürmeye devam edin diyoruz. Bugün kredi kartları da aynı şekilde. Maalesef, kredi kartlarının esaretinde yaşayan bir toplum olduk. Maaşlar, hop, geliyor, hop, Bankaya. Alışverişler, hop kredi kartıyla. Allah korusun, ödenmiyor, yüzde onu bilmem kaçı derken, hop bu tarafa. İnsanımıza cazip gelen bu kredi kartları, büyük bir tuzak olarak önümüzde maalesef. Bir insanın çalıştığının karşılığı olarak aldığına ne diyoruz? Maaş diyoruz. Ne kadar maaş oluyor bu insan? 3 bin lira alıyor. 3 bin lira maaş alan insana 20 bin liralık kredi kartı veriliyor. Bu ne demek? Sen bizim için bir sömürü aracısın. Ya bu adam 5 veya 10 kat maaşını nasıl ödeyecek? Olsun. Sen tüketim toplumu ol. Dediğimizi yap. Ötesine berisine karışma. E bir şekilde ödersin. Zaten bankalar için. Borcunu gününde ödeyen, faize bulaşmayan müşteri, istenilen müşteri değildir. Ne kadar ödemelerinizi geç yaparsanız, ne kadar faiz işlemeye devam ederse, ana paranızın üzerine eklenen her liradan bir kazanç elde ediyorlar. O açıdan kredi kartının limitleri de çok acayip. Olmayan parayı harcayarak faiz batağının içine düşüyor insanlar. Hele hele keyfi harcamalar. Anne ve babanın nasıl bir ailede yetiştiğini eğer evlat iyi gözlemlerse, anne babamını buna dikkat ederse, evlat büyüdüğü zaman bir şeylere dikkat edebiliyor. Ama annesi babası faizin kucağında olmuş param, helal, ver Allah'ım şeklinde düşünceye sahipse, bu insanda büyüdüğü zaman aynı istikametten devam ediyor. Düşünün, hayali bir para bu, kredi kartı. Vay be, 30 bin liralık kredi kartım var. Bu 30 bin lira senin bankada durmuyor, sen bunu harca diye konmuş ve ne kadar geç e, bunu ödersen, harcadıklarına ne kadar faiz binerse, ondan kar elde edecek. Sonra ne oluyor? O lazımdı, bu lazımdı, bu eksikti derken, ödenemiyor. Eee, ödenemediği zaman, sadece maddi sıkıntısı yok, başka getirileri var. Aile faciaları, borcunu ödeyemeyen, intihar edenler, boşanmalar. Bundan, 100 yıl önce, nasılsa 200 yıl önce nasılsa bugün de aynı şeyler var. İsimler değişiyor, rakamlar değişiyor, teknoloji değişiyor ama 15 asır öncesinde de olan faiz bugün de insanları mahvetmeye devam ediyor. Dinimize kulak verelim kardeşlerim. İtaat edelim. Ne dediler? Duyduk ve itaat ettik. Biz ne yaptık peki? Duyduk. Evet doğru dedik. Ama şu kelimeyi çok kullandık. Parantez içerisinde. Bu devirde. Bu deviri şu deviri yok. Faize dayalı ekonomik düzene itibar etmemek lazım. Mücadele etmemiz lazım. Faizi meşru gören insanlar var mı? Var. Bugün bununla ilgili veya diğer konularla ilgili o kadar çok farklı yorumlar yapılıyor ki vatandaşın da kafası karışmış. Faiz nasıl meşru görülür? 10 liraya aldığın o para Nakit 14 liraya nasıl ödenir? Ya onu ödeyemezsen? Arkadaşlar, faizden uzaklaşmamız lazım. Ahireti istiyorsak faizden uzak durmamız lazım. Hem dünyayı hem ahireti de ikisini beraber de istiyorsak yine faizden şeytandan yılandan kaçar gibi kaçmalıyız. Bugün mutlu olan yok. İlla bir şekilde bu Bereketsizlik çıkıyor Şu kadar param var Diyen insanlara bakıyorsunuz Belli bir zaman geçmiş Senin maaşından 5-6 kat fazla Evine para giriyor ama Geçinemediğinden bahsediyor Yalan da değil Hesap ediyor ya ben bu kadar Hesap ettim Alt alta topladım Cık. Hiç görünmüyor bu para Nereye gittiği Bereketini göremezsin. Terlemeden ele geçenin bereketi olmaz. Hele hele bugün o üzülmesin, bu kırılmasın, incinmesin diye. Nasıl biz Allah'ın sevmediği bir faizin içine gireriz? Taksitlendirmelerde mesela biliyorsunuz bazen faizsiz işlemler oluyor. Ne diyor? Peşin fiyatına bir ürün aldınız, piyasada rekabet var. 4200 liralık bir çamaşır makinesi alacaksınız. Peşin fiyatı ne kadar bunun? 4200 lira yazmış. Adam diyor ki peşin fiyatını 6 ay taksit diyor. Tamam bunu aldınız. Herhangi bir faiz yok. Ama onlardan bir tanesini geç ödediğiniz diyelim. Bir gün yani 24 saat tehir etti bir şey oldu. Unuttunuz. Ertesi gün aylık ödemeniz gereken 403 liraysa 409 lira oldu 6 lira işledi vade farkıydı şuydu buydu o açıdan evet dışarıdan görüldüğünde hiçbir şey yok berrak bir su gibi görünüyor ama tadı leş gibi kokuyor keyif deniyor yani keyfiyetine bakılmaz duydunuz mu daha önce keyif. program başında aktardım ya size çok güzel sözlerimiz var diye, onlardan bir tanesi. Keyfiyetine bakılmaz, hikmetinden sual olunmaz Rabbimin yasak kıldıklarına diye. Aynen öyledir. Bugün bilim dünyası, abdestin ne kadar vücuda yararlı olduğunu, orucun zihni, bedeni temizlediğini, efendim namaz kılarken yaptığımız o hareketlerin, rükûnun, secdenin ne kadar faydalı olduğunu görüyor. E biz bunlar için mi yapıyoruz? Hayır. Ama hem Rabbimin Celle Celaluhu bir farzını yerine getiriyorum, kulluk görevini yapıyorum ama bunun yanı sıra da bana böyle getirileri oluyor. Bunlar yeni ortaya çıkmış ama. 15. yüzyılda çıkmamış, 17. yüzyılda çıkmamış, 2000 yılında çıkmamış, 2000 bilmem kaç senesinde ortaya çıkmış. Japon bir bilim adamı suyla nerelerin efendim temas etmesinden sonra vücudun ne kadar rahat ettiğini araştırırken bir bakıyor Allah Allah bir Müslüman arkadaşı bu diyor zaten 14 asırdır her Müslümanın yaptığı şey nasıl yani neredeyse %90'dan diyelim aynı müteşekkil kulak arkalarını ıslatıyor ensesini ıslatıyor neymiş sinirlendiğin zaman vücudunda Herhangi bir olumsuz enerji var. Bunlar için abdest alman lazım. Biz namaz için diyoruz. Onlar abdest demiyor mesela. Oraları ıslat diyor. Birisi sinirlendiği zaman da böyle yüzüne su serperler ya. Kendine gelmesi için mesela ensesine, böyle kollarına falan böyle su dökerler. E biz buna abdest diyoruz. Tekrar ediyorum. Biz bunu inanç sistemi olarak görüyoruz ama... Bak yararları da ortaya çıkıyor. Bugün benim Rabbim Celle Celaluhu ribadan yani faizden şeytandan kaçar gibi uzaklaşmamı emrediyor. Emirlerinde, yasaklarında mutlaka insanlar için faydalar var. Yasakladığı şeylerde de bizim için zararlar var. Zina diyor zina yasaklanmış. Ve şimdi görüyoruz zinanın ne durumda olduğunu. İnsanlar internetten tanışıyorlar, evli insanlar, e, niyetlerini bilmiyorlar. Daha sonra aa pişman oldum, sapıkmış deniyor, şu oluyor, bu oluyor. E uyuşturucu Allah haram kılmış. Uyuşturucunun tesirinde 60 yaşındaki bir insan 10 yaşındaki bir çocuğa maskara oluyor. Ayakta bile duramıyor. Vücudu mahvediyor. Yani maddeler sıralansa bu bütün sıralama diyelim İslam'la ilgili olmasın. Adam öldürmemek, çevreyi kirletmemek, yalan söylememek, içki içmemek, insanların kalbini kırmamak. Yazalım bunları. Bunu İngilizce, Almanca, Japonca'ya çevirelim. Kardeşim bu yazılanlar nasıl? Ha bunlar çok güzel şeyler. İnsan hakları beyannamesinden mi aldınız vesaire? Hayır abi bunlar Kur'an'da yazıyor dediğin zaman Allah Allah deyip kalıyorlar. Bugün kanunlarda yasak ve insanların zihinlerinde toplumsal olarak da beğenmediğimiz, onaylamadığımız her durum, hareket zaten dinimizde de yasaklanmıştır. Bir hayvana bugün kötü muamele edildiği zaman yer yerinden oynuyor. Haklılar da ben de destekliyorum. Bir kediye, köpeğe, kuşa, ne olursa olsun bir ağaca sen zarar veremezsin keyfi olarak. Ama bunu zaten İslam yasaklamış. Lakin İslam hep bir şekilde anlatıldığı için, İslam eşittir bu dendiği için özetle, Peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı işlenmediği için bak anlaşılmıyor. Kardeşlerim, kaçalım, kaçabildiğimiz kadar. E ister istemez böyle oluyor bak adı üzerinde ne diyorsun ister istemez biz isteyerek en azından faizi yemeyelim uzak kalalım e ben telefon istiyorum eğer baktın ki faizle para çekiyorsun gideceksin telefoncudan para alacaksın biraz bekle veya elden taksit yapar mısın yok kredi kartı gerekiyor vade farkı koyma şunu yapma bunu yapma yani bir şeylerin arkasından gidelim Koşturalım, niyetimizi ona göre alalım. Evim yok mesela, bazı konularda cevaz veriliyor. Bunları araştıralım. Hemen karar verme. Bir fetva kurulunu ara, bir araştır, sor. Biz elimizden gelen yaptıktan sonrasını konuşmuyoruz. Keyfi alışkanlıklardan bahsediyoruz. Daha iyi bir hayat, daha konforlu bir yatak, daha fonksiyonlu bir cep telefonu daha moda olan bir trend her neyse tüketim toplumu olduk nasıl olsa böl takside getir abi 10 taksit ötekine 20 taksit ve tüm maaşlar noktasına virgülüne dokunmadan bankalara gidiyor kart aidatları vesairesi. Allahu Teala bizleri uyandırsın ve şu daha korkunç, onu sona sakladım. Değerli dinleyenlerim, bugün zina dendiği zaman büyük günah olduğunu bilen insanlarız. Haksız yere adam öldürmek, değil mi? Hırsızlık yapmak, bir insana iftira atmak hele hele komşusuna. Allah Allah, ne kadar kötü şeyler. Ama faiz de, bak arada, faiz küçümsenmiyor ki. Dolayısıyla biz bunu bugün işimize de geldiği için bir şeyler oldu bize. Küçük gördük. Basitti. Ama bu programdan sonra her şeyin biraz daha değişeceğini ümit ediyorum. Yarın Allahu Teala'nın huzuruna çıktığımızda bunlar bize sorulacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunca uyarılarda bulunmuş. Elimizden geldiğince gelin biz de uzak kalalım. Bugün itibariyle önce yaşadığımız her ne günahlar varsa bu faiz ile alakalı gelin bir tevbe edelim. Ya Rabbi bu zamana kadar isteyerek istemeyerek bu hataları işledim. İnşallah bundan böyle daha dikkatli olacağım. Sana söz veriyorum ne olur sözümde durmayı nasipi. Beni nefsimle baş başa bırakma diyelim. Mal sevgisi, takı sevgisi hepimizde var. En azından arada bu programların tekrarını takip eder, nefsimize ağır gelse de dinlemeye çalışırsak belki bir vesile olur. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizden bir istirhamım da bu programı, linkini dinleyenler ne kadarsa bilemiyorum etrafınızla paylaşınız ya zaten izlemiyor ki dinlemiyor ki belki dinleyecek vesile olacaksınız bir 10 dakika dinlesin diye ümit ediyorum biliyorsunuz bir insanın kurtulmasına vesile olan dünyanın kurtulmasına vesile olmuş gibi yine Allah korusun bir insanın kötülüğüne çalışan ve dolayısıyla o insanlara Kötülük yapan tüm dünyaya kötülük yapmış gibidir. Bizler iyi ve doğru yolda olmaya çalışalım. Sürçili isyan ettik. Affola. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu.